433, numaralı konu, savaştan kaçanların kınanması, evet, Ümmü Seleme şöyle anlatıyor, Seleme bin Hişam'ın karısına, Seleme'nin Hazreti Peygamberle namaz kılmaya geldiğini göremiyorum, sebebi nedir, diye sordum, bana, vallahi, dışarı çıkamıyor, her çıktığında halk, ey kaçaklar, siz Allah yolunda savaştan kaçtınız, diyorlar, o da evde oturmaya mecbur kaldı, dedi, çünkü Seleme bin Hişam, Halit bin Velid'le beraberken Miut savaşından kaçmıştı.